İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın. Günaydın, Günaydın İzel Bey, merhaba. Günaydın, merhaba. Valla gayet heyecanla takip etmeye çalışıyoruz dünyada ve evet, ülkede olup bitenleri. Ama biraz üzgünüz sizi bugün stüdyomuzda göremediğimiz için. Valla benim başım, için. başım gölgede, ayaklarım serinde. Oh, sizi güzel. dinliyorum ama. Ha, i̇yi bari. Güzel, ee, sevindik e, o zaman şimdi. İçeri kaçmıyorsun yani. Hayır hayır. <gülüyor> Peki o zaman ne haftanın karikatürlerini dinleyebilir Tabii, miyiz? Tabii hızlıca programınız cüplü çünkü. Ama bu arada bir şey e, ilave edeyim. Gezi yanı sıra, hani o özgün ve çok güzel Gezi müziğinin yanı sıra çok da özgün bir Gezi mizahı vardı. Evet. E, bunu da hatırlatmak istiyorum. Ve sanıyorum e, bu hafta artık e, çok sayıda e, karikatür yayınlanacaktır. E, Gezi mizahı tekrar bu 5. yıl vesilesiyle. ...geri gelecektir diye düşünüyorum. Evet, onları da tabii ki... ...kendi programlarımızda, senin programında da... ...ele alırız inşallah. Bu evet, gelecek hafta. Bu arada, bu hafta... ...dünyanın karikatürcüleri de... ...konu bakımından hiç sıkıntı çekmediler. Biliyorsunuz Venezuela'da... ...Maduro'nun seçimi kazanması... Evet. ...İrlanda'da bu referandum sonucu... ...Türtaj'a izin çıkması... ...çok büyük bir olaydı. İtalya'da ise... ...hükümet durumu... Bir takım endişeler yaratıyor. Karikatürcüler aslında Berlusconi'yi özlemle arıyorlar. Ama yine de e, Spaghetti Western'den falan çiziliyor. <gülüyor> e, fakat iyi ki de diyoruz e, karikatürcüler için bu bulunmaz nimet Trump var. Her hafta yeni bir konu yaratmayı başarıyor bize. E, ben bu hafta öncesi Rayman Suprani'yi e, kısaca tanıtmak istiyorum. E, geçenlerde söz etmişti. Rayman, Venezuela'lı genç ve yetenekli bir kadın çizer. Çizgileri çok sert, kalemi e, oldukça sivri. Tam bir editoryal karikatürist. Yalnız bir kusuru var, daha doğrusu bir takıntısı var. Maduro'ya fena takmış e, vaziyette. Hmm. Varsa yoksa Maduro çiziyor. Tabii bunun kaçınılmaz sonucu e, Venezuela'yı da sonunda terk etmek zorunda kalmış. Hmm. E, geçici olduğunu umuyor. Son bir yıldır Miami'de yaşıyor. Rayman'ın ben iki karikatürünü birbirine... Kolajladım. O şekilde anlatmak istiyorum. Mesela. İlkinde Moduro'yu görüyoruz. Kürsüye çıkmış. Cumhurbaşkanlığı yeminini ediyor. Ee, süslü elbisesinde ise nedense bir takım kırmızı lekeler aşk göze çarpıyor. Bunların ne olduğunu az suçuk anlayabiliyoruz. Ketçap. Ay Efendim? Ketçap olsa gerek. Daha Ketçap evet. De... Son zamanlarda çok kullanılıyor karikatürlerde. Hı hı. Ee, ayaklarının altında ise basamak niyetine bir elinde terazisi, diğer elinde kılıcıyla tanıdık bir sima var. Bir kadın yatıyor, Adalet Hanım herhalde. Maduro <gülüyor> onun kafasına basmış, yükselmek için. E, kadın cihaz ise güçlükle e, sağ elindeki teraziyi hala yukarıda tutmaya çalışıyor. Evet. Hemen onun soluna koyduğum Rayman'ın ikinci karikatürü ise çok üzüllü, beni çok etkiledi. Yaşlıca bir kadın koltuğuna iyice yapışmış, hatta Kucağındaki o kocaman gemi çapasını sıkı sıkı ya da sarılmış karşısında duran muhtemelen kızı kocası kızının kocası ve torunu o üç kişilik aileye bakıyor. Belli ki aileyi Türk aile ülkeyi terk etme durumunda niyetinde genç kadın ise kocasına izahat veriyor. Büyük annemiz ülkeden ayrılmak istemiyor çapaya. Sıkıya sarılmış büyük evet, anne. Büyük anne ülkede kalacağım diyor. Evet çok. Evet, evet tabii çok üzümler. Evet. Ee, daha komik bir karikatüre geçecek olursak, işte Trump sayesinde e, Steve Sak çizdi bunu. E, Trump'ın biliyorsunuz 12 Haziran'da Güzey Korelileri lideri Kim Jong Un'la e, buluşması vardı. Perşembe günü ani bir tweetle. İptal ettiğini söyledi. Fakat sonra ortalık yine karıştı. Buluşacak buluşmayacak falan. Ee, Steve Sark buna bir e, açıklık getiriyor karikatüründe. Biliyorsunuz Amerikalılar hatıra paralarına çok düşkünler. Ve her olayda bir hatıra para bas, bastırıyorlar. Evet. E, Bence ki bu 12 Haziran'da planlanan buluşma için hatıra e, madeni paralar basılmış. Çok sayıda. Evet, e, burada bir King. fabrika... Trump'la kimin e, resimlerini evet. şeyin üzerinde evet. altın evet. gümüş paralar yani. türkiye Türkiye'de de böyle organizasyonlar için böyle organizasyonların arkasında hatıra para basılıyor benim hatırladığım bir Türkçe olimpiyatları'nın şeyini basmışlardı hat, hatıra parasına basmışlardı zamanında piyasada dolaşıyor mu şu anda bilmiyorum ama <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. E, Amerika'da bu çok daha yaygın evet. her olay için böyle para e, basılıyor hatıra para da çok sayıda basılıyor. Burada da de dedin, işte o rölyer portreleri e, basılmış. E, fabrika müdürü ise devşetle telefona bakıyor. He what diyor yani ne, nasıl? Ne Biz nasıl? <gülüyor> <ucuna>. <gülüyor> yani bizim tonlarca şey var. Para basılmış paraların kol, kolileri duruyor fabrikada. Evet, evet. <gülüyor> Olacak diyorlar ama. Bu arada ufak bir malumat vuruşluk hepimiz son haberlere göre olumlu yönde etkilenmiş gündem. Hmm. Ve olacağına dair haberler artmaya başladı. Valla evet. fabrika için sevinirim tabi. Darphane bilmiyorum ama <gülüyor> umarım tarihini değiştirmezler. Evet. evet yoksa yeniden basılmak zorunda kalır değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Peki. Biz, bizim bizim cena gelince e, salı sabah ben e, açık gazeteden öğrendim. Meğer ekonomik takım sarsıntılar geçiriyormuşuz falan da diğer e, ya başka raci zaten deneyemiyorum ama e, çok zor öğreniliyor. E, dolar uçmuşmadan uçmuş falan. Ve e, siz programı birdenbire ekonomik programına dönüştürdünüz. Mecburre mecburiyetten Mecburiyetten. Galen'e gideceksin soru Evet. evet bu... <gülüyor> Yarın <gülüyor> önemli bir durum Sonunda... olmazsa. <gülüyor> Hayır Galen'e gelecek ya. Yani. Evet, evet. <gülüyor> e, bu konuda e, tabi ekonomi konusunda pek çok e, karikatür üretildi. Bunlardan çoğu internet ortamında e, yayıldı. Yazılı basında çok fazla görülmedi ne yalan söyleyeyim. E, ben konuyu en iyi özetlediğini sandığım Oğuz Çetin'in bir karikatürünü anlatmak istiyorum. E, bu karikatürde suyun yüzeyinde bir kağıttan yapılmış sandal görüyoruz. Ama bu kağıt dediğim aslında dolar. Yani muhtemelen sahte dolardır tabi. evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, suyun altında ise pek çok insanlar Dibe doğru batıyorlar ama Battıklarının da pek farkında değiller sanki Yani çoğunun elleri ceplerinde Hatta bir tanesi kafa üstü batarken Kollarını kavuşturmuş Yani pek oralı değil ee, Düşünce balonlarında ise Şöyle yazılar okuyoruz yani Epey yükseldi, geldi Amma yükseldi Hala yükseliyor Durmadan yükseliyor Çok yükseldi Çok falan gibi yazılar var aslında tabi sandal yerinde duruyor batan onlar bence durumu net bir şekilde özlemiş Özetle, e, özetlemiş Oğuz evet. e, Oğuz Demir Ketim dedim pardon yanlış oldu Oğuz Demir evet çok evet, çarpıcı bir şey evet, evet, evet, evet. E, Cuma günü ise e, karikatürcüleri e, ilgilendiren e, çok başka bir haber geldi bu biliyorsunuz kapatılan mizah dergisi Gırgır'ın e, çizleri Seyfi Şahin. E, Musa denize ayırır ve Yavdileri Kurtarır başlıklı karikatürüyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle bir yıl 15 gün hapis cezası aldı. Evet. E, bu biliyorsunuz Gırgır'ın da kapatılmasına neden olmuştu bu karikatür. Aslında biraz e, argo bir karikatürdü. E, Seyfi Şahin de bunu çizdiğinden pişmanlık duyuyordu. Ama e, yine de bir yıl 15 gün hapis cezası bilemiyorum. yani Karikatürcü dostları zaten Seyfi Şahin'le dayanışma mesajları yayınladılar. E, dernek, derneğin yayınlanması gerekmedi. Çünkü bu olay başladığında hemen yönetim kurumuna atmışlardı kendisini. Halen bir yerinde onu da zannetmiyorum. Yani resmini göremedim ama. ben Gerçi kendi resmim de yok. Neyse ben ee, yani bu hafta son olarak eski görgürcülerden Köksan Çifti'nin bir karikatürünü aldım. Seyfi Şahin'in portresinin yanına yalnız değilsin diye yazmış. Ve Musa'nın elindeki tablete de o Charlie doya gönderi yapıyor. Jusfi Seyfi Şahin yani Türkçesiyle ben de Seyfi Şahin'im ...dedirtiyor Musa'ya. Öyle bir karikatür Musa yapmış. Evet. <gülüyor> evet, evet. Benden bu haftalık bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Bayağı düşündürücü. Bu gözle bakınca... ...insan daha da... ...derinliklere dalıyor. Evet Çok... Yakın zamanda internet sitemimize de koyacağız. Karikatürleri oradan direkt... ...kendi gözleriyle de görebilirsiniz. Evet, geçmiş karikatürleri de gördük. Gayet güzel. Bu karikatürler de... ...tabii ki izlerince daha rahat anlaşılıyor... Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Ben size neşeli, bol neşeli bir hafta diliyorum. Aman batmaya, batmamaya gayret edin. Evet, aynen öyle. Siz de efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. kolaylıklar. <gülüyor> Sağ olun. Teşekkürler. İzel Rozantel ile Haftanın Karikatürleri